بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفسنا ومن سيعة أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 yuslah lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza faza azima amma ba'd fa astaghnal hadith kalam Allah wa khayr al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa evet kardeşlerim geçen hafta Geçenki dersinizde gördüğünüz konunun derslerini çıkartılacak dersler neler onları söyleyeceğiz inşallah. Konumuz neydi? E, müşriklerin müzakere yapmaları yani bir araya gelip toplantı yapıp e, müzakere yapmaları ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve ashabına karşı eziyet etmeleri. Onlara yapılan eziyetler Onlardan bahsetmiştik. Bu haftada inşallah bu konudan çıkartılacak derslere söyleyeceğiz. Kardeşler birinci olarak Allah'a davette, İslam'a davette Kur'an-ı Kerime çok önem vermek gerekiyor. Allah Azze ve Celle <gülüyor> Bu vahiyle, Kur'an'la gönülle, gönüllere bir nur indirmiştir. Serinlik indirmiştir. Sakinet indirmiştir. Kur'an gönüllerde büyük bir etkiye, tesire sahiptir. Kalplerde hakeza derin bir derin bir etkiye, esere sahiptir. Kur'an'ın önünde hiçbir şey duramaz. Kur'an'ın tesirini, okunan ayetlerin tesirini hiçbir kimse, hiçbir kalp inkar etmeye güç yetiremez. Yani gerçek manada. Ancak inattan dolayı duymamazlık, görmemezdikten dolayı inkar edebilir. Allah Azze ve Celle'nin bu yüce olan kelamını e, Herhangi bir kimse o kelamı üzerine bir şey, bir söz söyleyemez. Yani hak her zaman üstün gelecektir. Allah Azze ve Celle <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere, göklere, yere ve dağlara bu Kur'an'ı, bunun gereğini arz ettiği, ve dağlar ondan imtina ettiler, korktular. Yeryüzü de gökler de aynı şekilde. Yani o emaneti yüklenmekten, Kur'an'ın içeriğini, Kur'an'ın gereğini yüklenmekten korktular. Ama insan yüklendi diyor. İnna aradana'l emanete ale's semawati vel ardı vel cibali fa minha ve hamalahal insan emaneti göklere yerlere dağlara arz ettik onlar ondan imtina ettiler uzak durdular yani kaçındılar ve korktular ancak insan o emaneti yüklendi. Aleyhissalatu vesselam da Kur'an'la Utbe bin Rabia ve diğerlerini Allah düşmanı olan kimseleri Kur'an'la korkutmuştur. Kur'an'la hezimete uğratmıştır. Yani Kur'an'ın etkisi, tesiri müminlerde şifa, kâfirlerde ise ziyanlarını, hüsranlarını, pişmanlıklarını artırma. Onların onların kötü amellerine kötü amellerine böyle bir Kapı açıyor ama bununla ateşi elde ediyorlar. Yani daha da fazla ziyanlarını artırıyor Kur'an. Çünkü öyle diyor Allah Azze ve Celle. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huwa şifa'un ve rahmetun lil müminine ve la yezidin zalimine illa khasara. Biz Kur'an'dan müminler için rahmet ve şifayı indiriyoruz. Kafirlerin ise ancak ziyanını, hüsranını artırıyor. Aslında onlara da rahmettir Kur'an. Ama onlar dinledikçe, işittikçe, çıldırdıkları için, inkar ettikleri için küfürleri daha da artıyor. Ziyanları daha da artıyor. Pişmanlıkları daha da katlanıyor. Bu yönüyle. Yoksa Kur'an, alimlere rahmet. Ama kim için? Gönlü hidayete açık kimseler için. İman edecek, ...ve iman etmiş kimseler için. Haşir Suresinde Allah-u Teala... ...lew enzanna hâzel Kur'âne 'ala cebel... ...eğer bir daha bu Kur'an'ı indirmiş olsaydık... La râeytehu khâşi'an mutasaddi'an min khâşyetillah... ...elbette ki sen onu paramparça olmuş... Ve boyun eğmiş, saygıdan dolayı boyun eğmiş olarak görecektin diyor. Daha indirilmiş olsaydı. Getir kelamı tarihun adribu hâlin nâsı. Le'allahum yetefekkerûl. Biz işte insanlara böyle misaller veriyoruz diyor. Böyle benzetmeler, misaller veriyor ki Allah Azze ve Celle amülür ki insanlar düşünürler, tefekkür ederler diyor. Başka ayetlerde وَقَالِيلًا ma تَذَكَّرُونَ ne az düşünüyorsunuz diyor. Ne az şükrediyorsunuz düşünüyorsunuz. İnsan düşünmekten bile bazen aciz kalıyor. Yani dağlara, ağaçlara, göklere, yıldızlara, aya bakıp tefekkür etmekten, bu ibadeti yerine getirmekten bile aciz kalabiliyor bazen. Bu bir mahrumiyet. allah Teala bunlardan mahrum eylemesin. Yani yani Bunları düşünüp tefekkür ettikten sonra Allahu Teala'ya olan iman bir kez daha tazeleniyor ve artıyorsa işte bu bir ibadet. Evet. İşte bundan dolayı müşrikler kardeşler Kur'an'ı işittikleri zaman gürültü çıkartıyorlardı. Boş sözler söylüyorlar, yaygaralar koparıyorlardı, bağırıp çağırıyorlardı. Hakikatını bildikleri için. Neden? Yani onu dinleyen, işiten kimse anlamasın diyor. Kur'an'ın ne dediğini, ne manaya geldiğini, hakikatini anlamasın diye gürültü çıkartıyorlar. Yerlerinde duramıyorlar yani. Ve onlar aynı zamanda insanlar bizi bırakacaklar, bu Kur'an'a yönelecekler diye korkuyorlardı. Bunun için işte Kur'an okunduğu zaman sesler çıkartıyorlar, Gürültü yapıyorlar. Boş sözler söylüyorlar. Allahü Teala onları Kur'an'da yerim. Onların bu ayıbını, bu içlerinde sakladıkları kini ayetleriyle ortaya seriyor Allah. Teala. Hangi ayetler? Fussilet suresindeki ayetler. Diyor ki: "Bakara ellezina kafarû la tesma li hâzel Kur'an. Velgâ fîhi Kafirler dediler ki bu Kur'an'ı dinlemeyin. Yaygara kopar gürültü çıkarın. Belki galip gelirsiniz diyor. Yani birisi Kur'an okuduğu zaman onlar çok iyi biliyorlar. Bütün kalplere tesir ettiğini Kur'an'ın. Çünkü manasını anlıyorlar. Şimdi biz o, yani okuyoruz veya okunuyor. Ne yapıyoruz? Sadece ses güzelse etkilenmiyor. Onun dışında bir etki yok maalesef. Ha bu bizim ayıbımız değil. Kur'an bütün insanlığa gönderilmiş. Bütün dillere çevrilmek üzere de gönderilmiş. O zaman biz ne yapacağız? Kur'an'ın mealini mutlaka okuyacağız. Güvenilir, tavsiye edilen meallerden okuyacağız ki <gülüyor> onların etkilendiği kadar biz de etkilenebilelim. Onlar Kur'an'ın manasından etkileniyorlar. Yoksa tilavetinden değil. Kur'an'ın ne manaya geldiğini bildikleri için sadece Allah'a davet ettiği için putları şirk koşulan şeyleri, aracı yapılan şeyleri bertaraf edip yerle bir edip sadece Allah'a kul olmaya davet ettiği için Kur'an ve onların rantlarını, kazançlarını pis yoldan elde ettikleri paraları, malları, ticaretlerini bitirdiği için Allah'a davete Doğruluğa, faiz yememeye, zina etmemeye, adam öldürmemeye, çocukları diri diri gömmemeye, akrabayı ziyaret etmeye davet ettiği için çıldırıyorlar. Onların otoriteleri bitecekti çünkü. Anlıyorlardı Kur'an okunduğu zaman ne demek istendiği. Onun için diyorlar işte, Kur'an okunurken gürültü yap. Sesler karışsın birbirine dinleyen kimse anlayamazsın hakikatin ne olduğunu. E yani müminler içinse bizler içinle ve hidâyeten Kur'an ef. Ve ve Kur'an okunduğu zaman susun ve dinleyin ki umulur ki rahmet olunas. Bu bize hitap. Kur'an okunduğu zaman dinlenilmesi gerekiyor. Yani iş yaparken dinleyebiliriz. Bir şeyle meşgul olurken kafa, yani zihin Kur'an'ın tilavetiyle meşgul ise dinlemekle bunda bir beys yok. Ama Kur'an okunurken, teyipten çalarken, cd'den çalarken eğer biz de konuşuyorsak bu caiz olmaz. Bu doğru değil. Dinlenmesi gerek. Neden? Umulur ki merhamet olunursunuz. Umulur ki bağışlanınız. Çünkü Kur'an bir ibadettir. Yani Kur'an'ı dinlemek bir ibadettir, okumak bir ibadettir. Bunu yapınca insan Allah Azze ve Celle'nin belki de rahmetine kavuşacak. Merhametini elde edecek. Onun için dinlenilmesi gerekiyor. Bu cihetten. İkinci, i̇kinci bir cihetten de kafirlerin yaptığı gibi, müşriklerin yaptığı gibi gürültü çıkartılmayacak. Onlar sırf anlaşılmasın diye gürültü çıkartıp yaygara koparıyorlar. Yani Bizim sesimiz Kur'an'ı bastırsın, bir şey anlaşılmasın diye. Onlara da benzememek gerekiyor, onu demek istiyorum. allah Teala ait i kerimenin devamında فَلَنُزِغَنَّ kefer كَفَرُ عَذَامًا شَدِدًا Yemin olsun ki biz kafirleri şedid, yani çok şiddetli bir azapla azap tattıracağız. وَلَنَدْزِيَنَّهِمْ اسْفَا الَّذ۪ي kanu يَعْمَلُونَ Ve onların amel ettikleri şeylerin en kötüsüyle karşılık vereceğiz. Onları öyle cezalandıracağım. بَالِكَ ceza عَدَاءِ اللّٰهِ النَّارِ İşte bu. Allah'ın düşmanlarının cezası olan ateş Allah'ın düşmanlarının karşılığı olan ateştir diyor. لَمِ فِيهَا دَارَ الْخُلْبِ Onlar için orada devamlılık, ölümsüzlük vardı. Yani ateşin içerisinde onlar devamlıdırlar. Ölecekler Allah Azze ve Celle tekrar diriltecek. Yani hiçbir zaman onlar için yok olma ölüm söz konusu değil. Cezan bimâ bir bi-ayatina hadun. Bu onların ayetleri bile bile inkar etmeleri sebebiyle. Bakın bilmeden değil. hadun kelimesi, cahada kelimesi Arapçada bile bile bildiği halde inkar etmek manasına geliyor. Bilmeden inkar yani bilerek inkar arasında fark var. Evet. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde rivayet edilen sahip bir hadisi aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah'ın kitabını öğrenin. Allah'ın kitabını öğrenin. Ve o hususta ciddi davranın. Kur'an'la sözleşin. Yani Kur'an'a karşılığı Kur'an'a karşı Samimi davranın, ahitleşin ve sesi tekanniyle, tekanniyle e, yapın. Yani Kur'anı tekanni ederek okuyun. Tekanni kardeşlerim sesi güzelleştirmek demek. Ali Sirat bir başka hadiste, zeynin Kur'anı bir savtukum. Seslerinizle Kur'anı güzelleştirin diyor. Kişi gücünün nispetinde, tecvid kaydelerine uyarak Kur'an'ı güzelce okumaya çalışır. Evet. Hadisin devamında diyor ki, Nefsimi elinde bulundurana yemin ederim ki, akıllarda bulunan karışıklığı ancak, yani bu karışıklıktan ancak bu Kur'an kurtarır. Zihinlerdeki bulanıklık, karışıklıktan kurtaracak olan şeyin en sağlamı, en sağlamı Kur'an'dır. Şimdi bazı insanlar biraz günümüze e, gelelim ve bazı şeylere işaret edelim. Kur'an'dan çok insanların sözünü naklediyorlar. Hocaların şey, sözlerini yani davet ederken yahut bir eserde bulunan sözleri, süslü sözlerin naklediyor. Allah'a davet ederken, tevhide davet ederken, yani bir adam şirk işliyorsa, yahut Allah'ın haramlarını işliyor ise, dünya ehli bir insanı insanların sözüyle korkutmaya veyahut sevdirmeye çalışıyor. Evet, bunlar Ayet ve hadisleri desteklediği sürece, yani ayet ve hadislerin peşinden geldiği sürece, onları tefsir ettiği sürece söylenebilir. Ama Kur'an kadar tesir olamaz. Kur'an'ın üzerinde nur vardır. Hadislerin üzerinde de öyle. Biliyor musunuz? Avrupa'da birçok insan sadece Kur'an'ın ayetlerini dinlediği için Müslüman oluyor. Kendi dillerinde Çevrilmiş Kur'an'ı dinliyorlar, Almanca, İngilizce vesaire. Kur'an'ın birkaç ayetiyle Müslüman oluyor insanlar. Demek ki bu bu kadar etkili. Kalbini hidayete açmış, Allah Azze ve Celle'nin lütfettiği kimseler için öyle. Yani herhangi bir Ahmet, Mehmet, Hasan Hüseyin hocanın eserini okuyarak değil. Kur'anı dinleyerek Kur'anın e, ayetlerinin manasını okuyarak Müslüman oluyor birçok insan. Evet bir insan kitaptan etkilenir, bazı eserleri okur, ona göre kendisine yön verir. Ama bu her şey değildi. Bunda bir eksiklik var Çünkü bir beşerin sözüdür. Kur'an öyle değil Herkese hadisler de öyle değildi. Yani Kur'an anlamazlar. Kur'an'ı anlayamazlar, okumayalım, söylemeyelim. Yok böyle bir şey ya Subhanallah. Kur'an okunması gerekiyor. Kuran ayetleri söylenmesi gerekiyor, konuşulması gerekiyor ki anlaşılsın. Oradaki insanlar, yani o Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki insanlar, okumu çok üstün insanlar değildi ki Kur'an'ı anlıyorlardı da itiraz ediyorlardı. Cahil bir toplumdu. E şimdikiler okumuş, şimdi birçok insan kitap okuyor, okumasa bile dinliyor, görüyor, her şeyden haberi var. O zaman bunların Kur'an'ı anlamaları çok daha kolay. Kur'an'ın okunması gerekiyor, maalinin okunması gerekiyor kardeşlerim. İkincisi, ikinci çıkartılacak dest geçen e, konulardan. Allah yolunda eza görürken nefsin arzu ve isteklerine karşı önem vermemek, unutmaya çalışmak, davete devamlılık göstermek ve bu hususta gayreti artırmak. Resulullah aleyhissalatü vesselam o dönemde Kabileleri dolaşıyor biliyor musunuz? Kabileleri dolaşıyor ve fıtrat dinine insanları yani gerçek olan dine Allah azze ve dinine insanları davet ediyor. Kendilerini yaratan, rızık veren, hak olan ilaha yönlendiriyor aleyhissalatü vesselam o dönemde. Ve bunları yaparken de amcasının kendisini... Taşlamasına, kendisine sövmesine, hakaret etmesine sabrediyor. Ve Ya eyyuhennâsü قُولُ la ilah اِلَّا اللّٰهِ تُفْلِحُ İnsanlar La ilah illallah deyin kurtulacaksınız sözüne mütemadiyen devam ediyor. Yani eziyet görmesine rağmen Allah'a daveti devam ediyor. Allah Azze ve Celle bakın Fussilet suresinde yine ve men ahsanu kavlen mimmen daa ila llahi ve salihah Allah'a davet edenden salih amel işleyenden ve qale inneni minel ve ben müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim ola Allah'a davet eder salih amel işleyecek ve ben müslüman diyecek bundan daha güzel sözlü kim olabilir? وَلَا تَسْتَوُ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّيَةُ İyilikle bir kötülük bir olmaz. اِذْ فَعْ بِالَّتِهِ اَحْسَنُ Kötülüğü sen en güzeliyle gider. فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ اَدَاوَتٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيلٌ Böylelikle senin ve aranda düşmanlık bulunan kimsenin arası iyiliği kötülükle giderdiğinde sıcak bir dostluğa dönüşüveriliyor. Özellikle bu mümin kardeşler arasında, bizler arasında yapılması gereken en önemli bir iletişim, yaklaşım tarzı, kötülüğün iyilikle giderilmesi. Kötülüğe karşılık bir selam verdiğinde, bir gülümsediğinde aradaki düşmanlık sıcacık bir dostluğa yakın bir dostluğa dönüşüyor. Ve ma yulakaha illa ellezine sabarun. Ve ma yulakaha illa zu Ama bunu kimler yapabiliyor biliyor musunuz? Ancak sabredenler, sabırlı olan kimseler ve büyük bir pay sahibi olan kimseler. Bunu ancak o kimseler yüklenip karşılayabiliyor. Bunlar değerli bir insan. Değerli bir insanın özelliği ve ahlakı bu. Evet. İmam Ahmet'in ve Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste de aleyhissalâtu vesselâm diyor ki Câhidül müşriküne bi'envâlikum ve eniksikum ve elsinetikum Müşriklerle, mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle mücadele edin. O dönemde, ilk İslam'ın geldiği dönemlerde Ebu Zer'in, Abdullah İbni Mesud'un yaptığı gibi dilleriyle mücadele ediyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi dilleriyle mücadele ediyor. Ondan sonra ne geliyor? Arkasından Allah Azze ve Celle onlara güç veriyor. Sayıca çoğunluk veriyor, canlarıyla mücadele ediyorlar. Manlarıyla herkese mücadele ediyorlar. Allah Azze ve Celle böyle mucahit kullandan eylesin bizi. Evet, Abdullah ibn Mesud'un rivayet ettiği sahibi Hadiste diyor ki, ben sanki nebilerden bir nebiyi anlatan, anlatır haldeyken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyor gibiyim diyor. Aleyhisselatü Vesselam, Buna yani anlattığını haber veriyor. O nebiye kavmi diyor, gönderildiği toplum darbediyor, vuruyor, dövüyor ve onu kanatıyorlar atıyorlar, kana buluyorlar. Yüzünden kan aktığı halde o nebi diyor ki Allah'ın mafili kavmi fe innehum la yâlim. Ey Allah'ım kavmimi bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar. Subhanallah. Taşlandığı halde, dövüldüğü halde, kana bulandığı halde böyle söylüyor. İşte nebilerin üstünlüğü burada. Nebilerin, peygamberlerin, Allah'ın sevgili kulu olması, en üstün insan olmaların sebebi bu. Hangi insan dayanabilir? Kafasına bir tane taş yerse bir insan. Ne yapar? Her türlü, Subhanallah bedduayı her türlü düşmanlığı yapar ve o bölgeyi de terk eder bir daha da gitmez. Genelimizin hali böyle. Ama nebiler öyle yapmıyor. Hem dua ediyorlar hem de onların bilmediğini ikrar ediyor. Ey Allah'ım onları bağışla onlar bilmiyorlar. Diyor. Herkes ve vesselam hepiniz bilirsiniz. Taif'ten dönerken dağlar meleğe geliyor. Dağlarla görevli melek. Ey Allahü Aalatu, eğer emre dersen şu da onların üzerine geçireyim diyor. Hayır diyor. Onların neslinden Allah'a itaat edecek kullar çıkabilir. Subhanallah. Davetçinin kalbi böyle dağ gibi geniş olması gerekiyor. Davetçi bir insan geniş olmak zorunda. Allah Azze ve Celle o genişliği nasip etsin bizlere. üçüncüsü mücürmlere kafirlere isimleri ile beddua etmek. Şimdi az önce davetçinin e, kalbinin genişliğinden bahsettik, yapılan eziyetlere sabretmesi gerektiğini, bilmeyen kimselere karşı bağışlanma dileyip onların hidayet bulması için dua edilmesi gerektiği, ama burada da mücrümlere, kafirlere Allah'a ve Resulüne her açmış kimselere karşı beddua söz konu. Evet. Bu nebevi sünnetin önemli bir kısmı. Yani önemli bir sünnet bu. ve vesselam'ın bizatihi yaptığı, işlediği sünnetlerden birisi. Müslüman, mücrümlere, kafirlere karşı, zulmedenlere karşı beddua ederek Rabbisine sığınır iltica eder. Bugün yapıldığı gibi. Yeryüzünde fesat çıkaranlara, Allah ve Resulüne her bir ilan edenlere, haksız yere büyüklenenlere karşı. Böyle insanlar yok mu? Olacak, yani geçmişte olduğu halen var ve kıyamete kadar da devam edecekler. Bu zorbalar, cebbarlar, Allah Azze ve Celle yarın kıyameti kopardığında, sura iflenip koptuğunda, yeryüzünü diyor, sağ eliyle kabzalayacak her şey helak oluyor. Hiçbir kimse kalmıyor. Melik benim diyor. Sahip benim. Hani yeryüzünün o cabbarları, o zorbaları, zalimleri, insanlara zulmedenler. Nerede onlar? Ne onlara, ne krallara hiç kimseye kalmayacak. Ama yarın olan onlara olacak tövbe etmedikleri sürece, önmeden dönmedikleri sürece, onlar kahru perişan olacaklar. İşte bu zorbalara karşı, büyüklenen kimselere karşı, beddua ta Nuh Aleyhisselam'ın döneminden kan. Nuh Aleyhisselam yapıyor ilk önce bu zorbalara karşı bedduayı. Nuh suresinde anlatılıyor bu. Diyor ki Nuh Aleyhisselam, ve gâle Nuhur, ve gâle Nuhur Rabbi, Na al alal ard min al kafirin ey Rabbim Yeryüzünde diyor kafirlerden dolaşan hiçbir kimseyi bırakma Innaka antadharhum yudillu ibadake wala yadu illa fageran kaffara eğer sen onları bırakırsan yani bu zorba zalim Allah'ın resulüne karşı gelen kimseleri Bırakırsan yeryüzünde senin kullarını saptırırlar ve onlar ancak ahlaksız nankör kimseler doğururlar. Onları yetiştirirler. Diyor. Bu kimseleri bırakma diye beddua ediyor. Kavminin içindeki zorbalara, zalimlere karşı böyle dua ediyor. Mücrimlere karşı. Niye? Niye? 950 sene 950 sene davet ediyor ondan sonra bu duayı yapıyor biliyor musun? Süphan'ın. Ve sadece bu zalimlere, mücrimlere karşı. Herkese ondan sonra Musa Aleyhisselam da bir dua ediyor. O ne diyor? Ve Musa Rabbena innake a'tayte fir'auna ve malehu zinatan ve mevalâ. Ey Rabbimiz, muhakkak ki Sen Musaya ve ileri gelenlerine, onun eşrafına, zinnet, süs eşyaları ve mallar verdin. Ya ben Aliyül Liyan sevilik. Ey Rabbimiz, bunu Senin yolundan saptırsınlar diye mi verdin? Ya ben Atmüs ala imwalihim, ala qulubihim. Ey Rabbimiz onların mallarını helak et ve kalplerini bağla. Fela yü'minû hatta yaravul azâbel elîm. Ta ki elim azabı görünceye kadar onlar iman etmezler diyor. Musa Aleyhisselam da işte Firavun ve ileri gelenlerine böyle dua ediyor. Ne zaman? işte bu zorbalar haddi açtıkları zaman böyle dua ediliyor. Bu nebevi bir Hareket tarzı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da geçen dersinizden hatırlayacağınız üzere kendisine zulmedildiğinde bir kavmin böyle mezbahanesinden hayvanın iç organları pisli getirilip namaz kılarken iki kürek geminin arasına konulduğunda büyük bir eza görülüyor. Çok büyük bir sıkıntı görülüyor. Ve bu ileri gelenlere, bu zorbalara karşı dua ediyor. Allahümme aleyke Kureyş Ey Allah'ım bu kureyşi e, yani bunların içindeki zorba kimseleri sana havale ediyorum diyor. Üç defa dua ediyor. Üç defa beddua ediyor abi Ve tek tek isimleri sayıyor. Başta Utbe bin Rabia'yı. O pisliği getiren muayitini Ukbebin'in muayitini ve diğerlerin isimlerini sayıyor. Bunların hepsi de Bedir Savaşı'nda böyle sarhoş bir şekilde, yani sarhoş gibi sanki sarı hastalığına yakalanmış gibi hepsi geberiyorlar. Ve hepsini oradaki kuyunun içerisine atıyor. Allah Azze ve Celle onun duasına icabet ediyor. Aleyhissalatu vesselam duasına icabet ediyor. Bed duasını yerine yerine getiriyor. Yani, Subhanallah. Hâkıca bir rüma ona olayında. Kurra hafızları şehit ettikleri zaman müşrikler onlara da tek tek dua ediyor ve dua ediyor. Şehit edenlere, Kafirlere karşı lanet ediyor. Buna fıkıhtan nevazil kunutu denir. Nevazil. Bu kunut kardeşlerin her namazın, her farz namazın son rekatının rükûsundan sonra yapılır. El açılır, imam elini açar, kafirlerin aleyhine beddua eder, Müslümanların da lehine dua eder. Mustazaf, zayıf, zulme uğrayan Müslümanların lehine dua eder. Bu tabi alimlerin... Ee, Bazılarına göre emirin, reisin, devlet başkanının izin vermesi ve onun yaptırmasıyla olur. Esasen böyledir, İslam devletinde. O başta bu duayı yapar, Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi, ki Ali Vesselam biliyorsunuz, hem bir peygamber hem de devlet reisidir. Ondan sonra, diğer Müslümanlar da ona amin derler. Diğer bölgelerde de, onun emriyle böyle dualar edilir. Ta ki o sıkıntı kalkıncaya kadar. veya da belirli bir zaman. Bir ay tam hatırladığım kadarıyla aleyhissalatü vesselam böyle dua ediyor. Bir ay. O kadar acı çekiyor ki yetmiş tane 70 tane kurra hafızı kaybediyor. Bir anda. Düşünsenize. Yani emek vermişsiniz. Esnaflar, ustalar bilir. On sene 15 sene emek vermişsiniz, çalıştırmışsınız, her şeyi öğretmişsiniz, bir anda serserinin biri geliyor öldürüyor, zünme diyor yani. Ne yapar insan? Çileden çıkar böyle Elinden gelen yapmak gelen şeyi yapmak ister. Buradaki mesele ise daha ağır bir şey. Dini yüklenen Allah'ın kitabını yüklenen kimseler öldürülüyor nesillere aktaracak kimse de 70 tanesi birden. Bir ru'mu'une. Onlara böyle ve dua ediyor işte. Bilal Habeşi de bir dua ediyor biliyor musunuz? Buhari'de anlatıldığına göre, anlatıldığına göre Mekke'den Medine'ye geldikleri zaman hastalanıyor. Medine'nin havasına dayanamıyor ve oradaki başta <gülüyor> Şeyisine, Efendisi Ümeyye bin Halefe ve diğerlerine onlara beddua ediyor. Bizi diyor memleketimizden, Mekke'den edip de buraya vebanın olduğu yere getirenlere Allah'ım lanet et diyor. Onlara lanetle dua ediyor. Medine'nin havası öyle. Yani birçok insan dayanamıyor. Daha önce de anlatmıştım. Bir grup insan geliyor Medine'ye Hastalanıyorlar. Aleyhissalâtu vesselâm'a şikayet ediyorlar. Aleyhissalâtu vesselâm da onlara diyor ki, falanca yerde zekat malları var, develer var. Onlar, onların diyor başındaki adama, çobana gidin, onlar sütlerinden ve idrarlarından için, iyileşeceksiniz diyor. İyileşirsiniz, şifa bulursunuz. Onlar da gidiyorlar, gerçekten de içiyorlar ve şifa buluyorlar. Hadis-i anlatılıyor. Ondan sonra da o çobanı öldürüyorlar, gözlerini oyuyorlar o adamlar ve malları alıp götürüyorlar. Aleyhisselatü aleyhisselam hemen bir müfreze gönderiyor onların peşine. Onlar yakalanıyor, öldür gözleri oyuluyor, elleri ve ayakları çaprazlama kesiliyor ve çölün ortasına bırakılıyor. Bu neden? Bu neden? Bunun sebebi Allah'a ve her harb ilan etmelerinden dolayı. Fesat çıkarmalarından dolayı. Böylelik, böyle bir ceza veriyor aleyhissiratü vesselam. Onlara. Subhanallah. Zekat mallarını çalıyorlar. Yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. Çobanı öldürüyorlar. gözlerini uyuyorlar. Bunun karşılığı olarak da onlara böyle bir ceza veriliyor. İşte şeriatın gücü bu. Allah'ın dininin gücü bu. Dördüncüsü kardeşler, fırsatı yakaladığı zaman, bir insanın meydan okuması ve müşrikleri, kafirleri kızdırması, mümin bir kimseyi, imanının yüceliği, büyüklüğü, ve Rahman'ı olan bağlılığının üstünlüğü kaplamıştır, kuşatmıştır. Mü'minde bu var. Böyle bir özelliğe sahip. Hiçbir zaman durumlar ve haller ne olursa olsun zillete razı olmamalıdır mü'min bir kimse. İman eden bir kimse. Onun izzeti dininden. Demin mi Allah Azze ve Celle? فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet Allah'ın, Resul'ün ve mü'minlerin. İzzet, şeref, haysiyet, din ile. Müşrikleri kızdırmak, onları öfkelendirmek yalnız yeri geldiği zaman yani. Yeri geldiği zaman. Burada şunu hemen parantez olarak söylemek istiyorum. Sözlerimden yanlış şeyler çıkarılmaması için yeri geldiği zaman özellikle bunun yapılması gerekiyor. Yoksa müşriklerin, kafirlerin ulu orta putlarına sövmek yasaktır. Allah Azze ve Celle Kur'an'da وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ bi بِغَيْرَ Allah'ın dışında tapındıkları o putlara sövmeyin, onlar da bilgisizce Allah'a sövenler. Bu meydan okuyuş yeri geldiği zaman yapılabilir. Yoksa Ulu orta müşriklerin veya hatta tabusu olan insanların saygı duydukları kimseye eğer hakaret edilirse yersiz bir şekilde, gereksiz bir şekilde o zaman onlar da bilgisizce Allah'a, Allah'ın ayetlerine, Resulünün sünnetlerine hakaret ederler. Bu da çok tehlikeli bir şey. Evet, bu meydan okuyuş, yani kafirleri kızdırmanın salih, amellerde, salih amellerden biri olduğuna dair delilimiz bakın şu ayet-i kerime, Tövbe suresinde geliyor. مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ arab <الْعَرَى> Medine ehlinin ve badiyeden, çölden, köy ahalisinden onların etrafında bulunan Arapların Ey tekhallefu al-Rasulillah Allah'ın resulinden geri kalmaları. Ve la yergabu an nefsih. Ve la yergabu an an nefsi. Ve la yergabu bi an Ve Nebi'nin nefsine, Nebi'ye karşılık kendi nefislerini, kendi canlarını tercih etmeleri yaraşmaz. Allah'ın resulinden geri kalmaları da yaraşmaz. Cihattan cihada çıkarken ve benzeri. ذَلْكَ <gülüyor> بِأَنَّهُمْ Bu, onlara bir susuzluğun, yorgunluğun, açlığın, Allah yolunda bunların dokunmaması. وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِعَنْ يَغِيْضَ الْكُفَّارِ Kafirleri öfkelendirecek, kızdıracak yerlere ayak basmaları, oraları çiğneyip geçmeleri. وَلَا يَنَالُونَ Min yani düşmanlara karşı bir zafer kazanmaları illa bihi salih. bunun neticesinde ancak onlara o müminlere salih bir amel olarak yazılacaktır. Yani onların yaptığı Allah yolunda gördükleri sıkıntı, açlık, yorgunluk, susuzluk, kafirleri öfkelendirecek yerlere basmaları, oraları çiğneyip geçmeleri Kafirlerin topraklarına basmaları, kafirleri ne yapar? Bir müminü mümine karşı öfkelendirir ve düşmanlara karşı zafer kazandırma kazanmaları mü'minlere karşı diyor, iman edenlere salih ameller olarak yazılacaktır. Bu onlar için salih bir amel. İnna Allaha la yudiya ajra Allah iyilik edenlerin, yani bu işleri yapanların ecrini zayi etmez. Evet. Aleyhissalatü vesselam, geçen derste anlattığım üzere, kafirlerin başı olan, zalimlerin başı olan Ebu Leheb, hem de amcası, onu nasıl kızdırıyor? Kendisine geldiği zaman ondan hiç korkmadan onu azarlıyor, onu başından def ediyor, ona adeta meydan okuyor. Allah Azze ve Celle de onu yüzüstü bırakmıyor. Hatırlayacağınız üzere geldiği zaman yani o bu Leheb, şey Ebu Cehil Ebu Leheb diyorum, Ebu Cehil e, Aleyhisselatü Vesselam'ın başını böyle kuma bulamak için geldiği zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın arasında büyük bir hendek görüyor. Korkunç bir şekilde böyle ve kanatlar görüyor. Eğer biraz daha yaklaşsaydı diyor aleyhisselatü vesselam, melekler onun uzuvlarını parça parça yapacaklar Korkup kaçıyor. Niye kaçıyorsun dediklerinde, bunu söylüyor işte. Öyle bir hendek gördüm ki diyor, korkunçtu diyor. Onlar işte o melekler, zebaniler, İkra suresinde anlatıldığı üzere, Hayır, sen ona itaat etme. Secde et ve yaklaş. Son olarak, Ebn-i İshak'ın haber verdiğine göre, Urve bin Zübeyir'den, o da babasından, diyor ki, Kur'an'ı ilk defa açıktan okuyan, cehri olarak okuyan kimse, Mekke'de Abdullah İbni Mesut'tür diyor. Yani e, geçen sohbetlerimizde Ebu Zer'den falan bahsettik. Demek ki Allah alem yani Kur'an'ı böyle tam olarak tilavet edip açıktan okuyan kimse Abdullah İbni Mesut haber verildiğine göre. Ebu Zer'in söylediği şeyler demek ki biraz daha farklı şeyler. Şimdi Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh arkadaşlarıyla beraberken, Ali Rızaü ve ashabı ile beraberken diyorlar ki Asher Kureyş diyor Kur'an'ı hiç böyle açıktan dinlemedi. Kur'an tilavetini böyle açık açık dinlemediler. Hangi adam bunu bu Kur'an'ı Kureyş'e açıkça tilavet eder, okur? diyorlar. Abdullah ibn Mes'ud de ben diyor. Ashab diyor ki hayır diyor. Biz senin aleyhine korkuyoruz. Sana zarar vermelerinden korkuyoruz. Şöyle aşiret sahibi yani Kureyş'in içerisinde gücü otoritesi olan bir akrabası, aşireti olan bir kimse olursa ona bir şey yapamazlar. O okusun diyorlar. Abdullah ibn Mes'ud da diyor ki beni bırakın. Beni koruyacak, bana onlara karşı engel olacak allah Teala diyor. Beni bırakın okuyayım diyor. Ve sabahleyin duha vaktindeyken mescide, mescide harama, makam İbrahim'in olduğu yere geliyor. Ve başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman alleme'l-Kur'an. Rahman suresini okumaya başlıyor. Rahman Kur'an'ı öğretti. Ve ilahı müşriklere karşı da tabii böyle biraz yakın duruyor. Onlar başlıyorlar düşünmeye. Ya bu adam ne diyor? Ümm Abd'un oğlu ne diyor diyorlar. Ümm Abd'un yani Abdü, bu Abdullah ibn Mesud'dan adam ne söylüyor diyorlar. Onlardan bir tanesi diyor ki bu Muhammed'e indirilen şeyleri söylüyordu. Ondan sonra eziyet ediyorlar. Yüzüne vurmaya başlıyorlar. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu Allah'ın dilediği kadar onlara Kur'an okuyor. Ondan sonra da bırakıyor ve Ali Sıratu vesselam'ın ashabının yanına geliyor. Sahabelerin arasına geliyor. Diyorlar ki işte ashab bizim senin aleyhine korktuğumuz şey buydu. Yani sana zarar vermelerinden korkmuştuk. Deyince Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh ben şimdi diyor but Allah'ın düşmanlarına karşı diyor daha güçlü. Yani onlar onlar bana şimdi diyor daha kolay geliyor. Eğer diyor bana söylerseniz isterseniz diyor yarın sabah erkenden gider aynı şeyleri gene söylerim diyor. Onlar da yeter diyorlar. Bu sana yeter diyor. Onlar istemedikleri, hoşlanmadıkları şeyleri duydular. Bu kadar yeter diyorlar. Demek ki yeri geldiği zaman Allah azze ve Celle'nin rızasına uygun olmak üzere kodr meydan, yani meydan okunabilir. Ama bunun yeri, zamanı çok önemli. Bu bilen bir kimse tarafından yönlendirilerek yapılır. Onların başında aleyhissalatü vesselam var, o yönlendiriyordu. Müminlere zarar verecek, komple onları sıkıntıya düşürecek fevri hareketler doğru değildir kesinlikle. Ferdi hareketler doğru değildir müminlerin, iman edenlerin işleri aralarında istişare ile, Danışma iledir. O da akıl sahibi, ilim sahibi kimselere danışma iledir. Fevri hareketle değil. Allah Azze, azze ve Celle kendisine hakkıyla kul olan ve Vesselam'ın yolundan hakkıyla giden, adım adım izleyen ve onun metodunu baş tacı yapan hadislerini menhec edine Kur'an'ı ezberleyen, hıfz ve ona göre amel eden kullarından eylesin. Hadi vallahu ala rasulillah wa nabiyna Muhammed. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la <gülüyor> ilahe illa ente esteğfiruke ve etûb